Güzeller güzeli güzel Mevlam'ın, güzeller güzeli güzel Peygamberimize indirdiği, okunmasıyla ibadet olan, alemlere öğüt ve şifa olsun için gönderilen güzel Kur'an'ın, ilim, rahmet ve aşk meydeniyeti güzel İslam'ın güzel muhatapları. Dünya ve ahiret sıkıntılarının tümünden kurtuluş ve esenlik, sonsuz dünya ahiret huzur ve mutluluğu üzerleriniz olsun. Esselamu Aleyküm Gafletten rahmete geçebilmek Nerede, nasıl, niçin suallerinin karşısında ezilmeden Cevap O diyebilmek Cevabın elinden tutup tüm soruların üstesinden gelebilmek, kendiniz ülkeleyebilmek, sevgililer sevgilisini tanıdığı andan, ölüm ile ona kavuşuncaya kadar, festeqim kema umirtu ayetince, ölüm gelinceye kadar dost doğru olabilmek, doğruyu bilmek ve öğrendiği bilgiyi yaşayarak son anına kadar sürdürebilmek. Evet sevgili dostlar, Medine'de doğmuştu. Hazreti Ümü Süleym Müslüman olunca, kocası onun İslam'dan dönmesi için çok baskılar yapmış, işkenceler yapmıştı. Ümü Süleym, Hatun. Fakat Allah olunca yar, her yardar olsa ne yazardı, diyor ya bir sevgili hocamız. Kalbini İslam'a açmış, gönlünü La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah kelime-i tayyibesine almış, kelime-i tayyibeyle aramış bir insanı ne işkenceler ne zulüm Kur'an'ın ifadesiyle tüm insanlar toplansa doğrudan saptıramazdı. Bu baskılardan bir sonuç alamayınca kızdı ve Ümmü Süleym'den ayrılarak Şam'a gitti eşi. Orada bir kısa müddet ikamet ettikten sonra vefat edecekti. Kaybedenlerden olacaktı. Babasının ölümü üzerine bu mübarek sahabinin annesine Ebu Talha talip olmuştu. O zamanlar Ebu Talha henüz müşrik idi. Ümmü Süleym Romaysa onunla evlenmek için İslam'ı kabul etmesini şart koşmuştu. Ebu Talha bu şartı kabul ederek Hazreti Ümmü Süleym ile evlenecek ve Resul-i Ekrem'in Medine hicretlerinde Enes bin Malik henüz on yaşlarına bir çocuk olacaktı. Evet, Enes bin Malik. Allah Resulü ile tanıştığı andan emanetini teslim edinceye kadar rahmeti taşıyabilmek. Allah Resulü'nün enesci olabilmek. Hz. Resulullah Ahmedi Mahmud Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve tepelerinden Medine'ye gelişlerinde Medineli Müslümanlar arasında meydana gelen heyecan ve coşkuyu Şöyle anlatıyordu. Medine'nin çocukları hem koşuyorlar hem de geldi geldi diye bağırıyorlardı. Ben de onlarla birlikte koşmaya ve bağırmaya başladım. Bu şekilde koşup bağırırken etrafıma baktım bir şey göremedim. Çocuklar yine bağırıyorlar koşuyorlardı. Ben de koştum geldi geldi dedim. Sonra bir de baktım ki. Hazreti Ahmedi Mahmud Muhammed Mustafa Sallallahu aleyhi ve sellem Ve Hazreti Ebu Bekir geldiler Biz kendilerini gördükten sonra Adını şu anda hatırlayamayacağım Biri bizi şehre gönderdi Bize Resulullah'ı geldiğine haber verin diye tembih etti Şehre koştuk Ve Müslümanlara haber verdik Ensardan 500 kişi onları karşılamaya çıkmışlardı Ensar onları karşılayarak buyurunuz burada emniyete kavuşacaksınız itaat ile karşılanacaksınız diyorlardı. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisini karşılayanlarla birlikte şehre girmişti. O sırada şehrin bütün halkı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i karşılamak üzere evlerinden ve dükkanlarından dışarı çıkmışlardı. Kadınlar da evlerinin damlarına çıkarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gelişini seyrediyorlardı. Resulullah aleyhissalatu vesselam ile birlikte gelen Hazreti Ebu Bekir de görüyorlar fakat ikisinden hangisinin Resulullah olduğunu etraflarına soruyorlardı. Ben hayatımda o güne benzeyen bir gün görmemiştim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yesrib'e gelip Meydane'ye çevirdikten teşrif ettikten sonra bütün ensar kendisine hizmet etmek hususunda yarışıyorlardı Hz. Enes bin Malik'in annesinin hizmet yarışında yapabilecek veya verebilecek hiçbir şeyi yoktu bundan dolayı hemen beni Enes bin Malik'i çağırıp elinden tutarak Resulullah ve Vesselam'ın huzuruna çıktı Ya Resulallah ben fakir bir kimseyim sizlere yardım edebilecek bir şeyimiz yok bu benim oğlumdur yardım etmek ve hizmetinizde bulunmak üzere sizin terbiyenize ve emanetinize bırakıyorum. Onu kabul ediniz demişlerdi. Evet sevgili dostlar. Evlatlardan birini Allah ve Resulünün yanına emanet edebilmek. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu samimi ve içten teklifi kırmadılar. Enes bin Mali'yi yanına aldı. Bütün zamanlarında onun yanında bulundurdu. Her an, her dem Enes bin Malik Resulullah'ın yanında böylece olmaya kazandı. Enes bin Malik Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetine girdikten sonra onun bütün emirlerini büyük bir dikkat ve itina ile yerine getirmeye çalışmıştı. Resulullah sallallahu vesselam ve ile aralarında sır olarak kalmasını arzu ettikleri şeyleri büyük bir dikkatle muhafaza ediyor, onları annesini bile söylemiyordu. Nitekim kendisinden rivayet edilen bir hadis-i şerifte çocuklarla birlikte oynuyordum. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam olduğumuz yere teşrif buyurdu. Bize selam verdi. Sonra elimden tuttu, beni bir işe gönderdi. Kendisi de bir duvarın gölgesinde oturarak benim geri dönmemi bekledi. Ben onun emrini yerine getirmek için gittim. Emirlerini ifa ettim ve sonra dönüp gelerek neticeyi kendilerini bildirdim. Sonra da evime döndüm. Annem Ümmü Süleym Rumaysa neden geciktiğimi sordu Ben de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Bir emirleri vardı Ben de o emir doğrultusunda Bir işe gittim dedim Annem sordu ne iş dedi Ben de sırdır diyerek Söylemedim Annem benim bu tavrımı çok beğenmiş olacak ki Oğlum Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Sırlarına Çok iyi saklı dedi Hazreti Enes bin Malik Radıyallahu an her sabah Sabah namazında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bulunarak onunla birlikte sabah namazını kılar sonra Resul-i Ekrem'e oruca niyet edip etmediğini sorardı. Eğer oruca niyet ettiğini öğrenirse hemen iftar yemeğini hazırlardı. Akşam için hazırlık yapardı. Hz. Enes bin Malik Resulullah aleyhissalatu vesselama o kadar sokulurdu ki adeta ikisinin dizlerini birbirine değerdi. Nitekim Hayber gazasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Enes bin ile birlikte giderken dizlerini birbirlerine dokunduruyordu. Hazreti Enes Resulullah ve vesselama çok yokun olduğu gibi ailesi de çok yakındı. Ümmü Süleym Rumaysa, Hayber'den sonra Hazreti Safiye ile evlenen Resulullah'ın evlenme işlerinde ona yardım etmişti. Hazreti Enes bin Malik Bedir gazvesinde henüz 12 yaşında olmasına rağmen savaş alanına gitmiş ve savaş esnasında mücahidlere hizmet etmiş, burada Resulullah ve Vesselam hizmetini aksatmamıştır. Hz. Enes'e yaşının küçük olduğunu hatırlatılarak Bedir'e iştirak edip etmediği sorulduğunda Bedir'den kim geri kaldı ki? Ben geriye kaldım cevabını vermişti. Uhud ve Hendek gazvelerinde Enes bin Malik yine ve yine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ile beraberdi. Hudeybiye barışı sırasında henüz delikanlılık çağına gelmek üzereydi. Kaza umresinde, Umre'tul kazada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a refakat ederek Mekke'ye gitmiş, umre yapmıştı. Daha sonra Hayber gazvesine ve Mekke'nin fethine de katıldı. Huneyn gazvesine de. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam nereye gittiyse oraya gidiyordu. Cihad meydanlarında Cihat meydanlarına, tebliğ adımlarında tebliğ adımlarına gidiyordu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ile öyle bir her dem olmuştu ki, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ikisi gibi oluvermişti. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ile birlikte Mekke'nin fethinden sonra Taif muhasarasına da katılmış ve da haccında da bulunmuş. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın irtihalinde de Medine'de sevgili peygamberimizin yanında bulunmuştu. Enes bin Malik, Hz. Ebu Bekir devrinde Bahreyn çevresindeki kabilelere amil olarak zekatları toplamaya memur tayin edilmişti. Hz. Ebu Bekir'in vefatında Bahreyn'deydi sonra Medine'ye gelmişti. Hazreti Ömer, Enes bin Malik'i savaş meydanlarına göndermeyerek yanında alıkoymuş ve istişare meclisine dahil etmişti. Hazreti Ömer, Enes bin Malik'in akıl ve ileri görüşlülüğünden daima faydalanırdı. Hazreti Ömer devrinde Medine'de kalan Enes bin Malik, zamanlarının çoğunu fıkha adamıştı. Bu durumu vefat edinceye kadar devam edecekti. Hz. Ömer zamanında Basra'ya göçerek orada yerleşmiş. Orada da Müslümanlara aynı şekilde fıkhı öğretmeye devam etmişti. Bir defada İran bölgesindeki cihat birliklerine katılmış. Tuster şehrinin alındığı savaşa katılmış. Şehri teslim aldıktan sonra ganimet mallarının Medine'ye getirilmesi için üstlenmişti. Hz. Ömer'in işaret haberini öğrenmişti Basra'dayken. Enes bin Malik Hz. Osman zamanında Basra'da kalarak ıkıh öğrenimine devam etmiş, Hz. Osman devrinde de fitne ve fesat olaylarına katılmamak için her imkanını kullanmıştı. Medine'nin asiler tarafından tehdit altında olduğunu öğrendiği zaman, yanına Umran bin Husayn'ı alarak ashabın çoğu gibi halifenin yanına hareket etmişti. Ertesi günü yoldayken Hz. Osman radiyallahu anh'ın Şehadet haberini almıştı. Hz. Osman'dan sonra hilafet makamına Hz. Ali geçmiş, fitnenin en büyük merkezlerinden biri Basra şehri olduğundan Basra'ya tekrardan geçmiş, ancak oradaki fitnelere karışmamıştı. Kendisine müsbet ve menfi açıdan yapılan fikir alışverişlerine de itibar etmeyerek hepsini reddediyordu. Hz. Enes i Malik, fitne ve fesat olaylarına karışmamakla birlikte, Zülme ve haksızlığa karşı sessiz kalmamış cep almıştı. Haccac bin Yusuf'un valiliği sırasında yapmış olduğu zulmü gördüğünde onu hemen Abdülmelik'e şikayet etmekte tereddüt göstermemişti. Buna rağmen haccac Zalim Enes'in derslerine devam etmiş ve onu hoşnut etmeye gayret sarf ederek daima hal ve hatırını sormuştu. Emeviler zamanında sahabe-i kiramın sayıları gittikçe vermişti. Kalanların ise değeri her gün daha da çok artmaya başlamıştı. Halk bu gibi zevatı arıyor, buluyor, onları dinliyordu. Çünkü onlar Allah Resulü'nün yaşayan miraslarıydı. O miraslardan gelecek nesillere aktarılması gereken nice hajineler vardı. Basra şehrinde hastalandığı etrafa yayılınca halk dalgalar halinde evine gelerek kendisini ziyaret etmiş, gece gündüz on yalnız bırakmamıştı. Nihayet miladi 709 yılında Basra'da Rabbine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kavuşmuştu. Vasiyeti gereği Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın saçlarından bir kısmını kabrine kondurdu. Çok güzel huyluydu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan hayatlarına öyle bir rahmet çekmişlerdi ki Allah Resulü'nün natifliği, Allah Resulü'nün yumuşak huyulu güzel yüzlü, güzel tebessümlü yüzü, hoş sohbeti Enes-i tecelli ve sirayet etmişti. Hani bir söz vardır ya, herkes arkadaşının ahlakıyla ahlaklanır. Yine sevgilimiz Hazreti Muhammed'in bir sözü vardır ya, kişi arkadaşının diniyle dinlenir diye. Enes-i abisi, rehberi, ailesi, her şeyi Ahmedi Mahmud Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemdi. Bu sebeple, Allah Resulü ve Vesselam'ın ahlakı ona da tecelli ediyor, ona da istirahit ediyordu. Hücret suresinde buyrulduğu gibi وَعِلَّمُ اَنَّ ف۪يكُمْ رَسُولُ اللّٰهِ Bildiniz ki Allah'ın Resulü aranızda'dır. Ben bin Malik hayatının son anına kadar bu ayeti hep yaşıyordu. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın cismen ayrıldığından fırak etmiş, çökmüşse de silkelenmiş Hz. Ebu Bekir'in sedası Kalbinde canlanmış, son anına kadar Allah Resulü'nün adımlarını, sünnetini yaşayarak yanında Resulullah'ın olmasını sağlamıştı. Allah Resulü aranızda olduğu müddetçe Allah sizi azap etmez ayetinin diğer manasını eğer Allah Resulü'nün sünnetine tabi olursam Allah bizi helak etmez şeklinde yorumlamıştı. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinin Nuh'un gemisi olduğunun farkına varmış bunu nesilden nesile aktarmıştı. Resulullah'a olan sevgisi her zaman ve her yerde açıkça belliydi. Resulullah ve Vesselam'ın hizmetinde bulunmak onun için en büyük sevindirici zevk vereceği neşe vereceği işte. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'da onun halini her zaman takdir edip Fırsat oldukça onu hayır ile iade eder ve hizmetini dua ile karşılardı. Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra Enes bin Malik ders vermeye başladığı zaman Resulü Aleyhisselatü Vesselam devrini büyük bir zevk ve şevk içinde anlatır ve onun sünnetinden ve yaşayışından söz ederken vecdi içinde aşk ile adeta kendinden geçerdi. Enes bin Malik her davranışını Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini uydurmaya çalışırdı. Resulullah'ın bütün hal ve hareketlerini kendisine rehber yapmıştı. Hazreti Ahmedi Mahmud Muhammed Mustafa ile hallenmeye çalışıyordu. Onu aynen taklit ediyordu. Herhangi bir sahabeye namaz hakkında soru sorulduğu zaman onlar hemen Enes bin Malik'i örnek gösterirlerdi. severdi halkın zulüm ve şiddet hareketleriyle yıldıran emirlere şiddetle karşı çıkardı. Bu durumda olan zalim emirler, onu kırmamak için sözlerini küçük bir çocuk gibi dinlerlerdi. Nitekim Hz. Hüseyin'in başı Ubeydullah bin Ziyad'a getirildiğinde, Ubeydullah, Hz. Hüseyin'e karşı çirkin sözler söylemeye başlayınca, orada bulunan Hazreti Enes bin Malik hemen müdahale ederek bu baş... Resulullah ve Vesselam'ın başının aynısıdır diyerek onu susturmuştu. Enes bin Malik çoluk çocuğunun kalabalığıyla ayrı bir hizmet kalkası oluşturmuştu. Ensardan en fazla çocuk sahibi olan oydu. Bu da tabi Resulullah ve Vesselam'ın duasının bereketiyle olsa gerek. Hazreti Enes'in annesi Ummu Süleym Rumeysa, oğlunu Resulullah ve Vesselam'a getirdiği vakit ondan Olduğu için dua etmesini istediğinde Efendimiz bunu ı Süleym'i kırmayarak şöyle dua etmişlerdi. Ya Rabbi onun malını evladını çoğalt ve onu cennete koy buyurarak dua etmişti. Bu dua kabul olunmuş ve Enes bir maliyin hem malı hem evladı çok olmuştu. Ve onun evlatlarının her biri çok evlat yapmıştı ama her evladını Çocuğum oldu. Artık o evlat kendi başının çaresine baksın zihniyaktı yoktu. yoktu. Allah'ın emaneti olarak evladını aldı, yetiştirdi, büyüttü. Her bir evladı dünyanın çeşitli ülkelerine yayılarak İslam'ın gönüllerde yeşermesine, adaletsizliğin adalet ile değişmesine, zulmün merhamet ile yerinin değişmesine, gafletin rahmet ile yerinin değişmesine vesile olmuşlardı. Enes bir malik olabilmek. Allah Resulü ile hem hal olabilmek. Tabiinden birileri ona geldiğinde, onun sohbet halkasında Allah Resulü'nden bahsetmeye başladıklarında başını eğermiş. Başını eğer dalar gidermiş o eski günlere. Allah Resulü ile Allah Resulü ile nurlanan günlerine. Yine böyle anlardan bir an. Tabiinden, yani sahabelerin gören nesilden olan bazı gençler, Ey Enes! Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı vefatından bu yana hiç rüyanızda gördünüz mü? Enes bin Malik başını kaldırdığında bakarlar ki, meğer ki Resulullah'tan bahsettiklerinde, ona olan sonsuz ve sınırsız özleminden, hasretinden gözleri yaşarırmış. Yine gözleri yaşarmış bir vaziyette onlara dönüp bakıveriyordu. Hangi akşam, hangi sabah yok ki, ben Allah Resulü ile beraber olmayayım diyordu. 24 saat Fettebi'uni yuhbibkumullah buyurulan Ona tabi olunuz ki Allah da sizi sevsin buyurulan Ahmedi Mahmud Muhammed Mustafa Sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber olabilmek. Selam olsun Enes bin Maliye Selam olsun Festaqim kema umirtu ayetince Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'a son anına kadar tabi olup Enes'imin malik olabilenlere, Allah Resulü'nün Enes'ci olabilenlere, Allah Resulü'nün terbiyesinde yetişenlere, bugün dahi ahir zaman sahabesi olup evlatlarını da Enes'ler yapabilenlere selam olsun. Allah'ım, senden başka bir ilah yoktur. Sen birsin, teksin, yeganesin. Hiçbir kimseye ve hiçbir şeye muhtaç değilsin. Her şey sana muhtaç. Ne bir eş, ne de çocuk edindin. Hükümdarlık ve hükümranlıkta hiçbir ortağın da yok. Hiçbir yardımcıya da ihtiyacın yok. Ey sahibimiz, dostumuz, Sevgilimiz Allah'ımız Rabbimiz Şüphesiz biz Rabbinize inanın diye imana çağıran bir davetçiye Bir taneciğimiz Hazreti Ahmedi Mahmud Muhammed Mustafa Sallallahu aleyhi ve selleme işittik Ve hemen iman ettik Ya Rabbi artık bizim günahlarımızı bağışla Kötülüklerimizi ört Ruhumuzu iyilerle beraber al ya Rabbi, bize peygamberlerin vasıtasıyla vaat ettiklerini de ikram et ve kıyamet gününde rezil rüsvay etme bizi. Şüphesiz sen vadinden asla dönmezsin. Ya Rabbi, yalnızca sana tevekkül ettik, sana yöneldik, dönüş sana. Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla, Kalplerimizde iman etmiş olanlara karşı bir kim bırakma, fitneleri kaldır, yalanları dolanları kaldır. Ve 'tesimû bihablillâhi cemî'â ayetince, sana kalpten beraberce yönelmeyi nutfeyle, bahşeyle, bizim bildiğimiz ve bilmediğimiz bütün kusurlarımızı biliyorsun, bunları affet. Çünkü mutlak güç. Kerem ve ihsan sahibi olansın. Bize dünyada iyilik lütfeyle. Ahirette de iyilik bahşeyle. Bizi rahmetinden mahrum kalmaktan muhafaza et. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi. Senden rahmetini istiyoruz. Senden lütfunu istiyoruz. Senden bahşını istiyoruz. Senden ikramını istiyoruz. Ey Adem aleyhisselam ile Hatemül Enbiya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin arasında gelip geçen bütün Resullerin ve Nebilerin Rabbi. Ey o Nebilere, elçilere verilen kitapların Rabbi. Onlara inen vahiylerin o vahiyleri getiren Cebrail ve diğer meleklerin Rabbi. Yerin, göğün ve bu ikisi arasında bulunanların Rabbi, senden başka hiç kimsesiz olarak sana yöneliyoruz. Yeryüzündeki bütün insanlar senin kulundur. Dilersen adaletle hükmedersin ki o zaman halimiz yaman olur. Ama dilersen lütfunla, bahşinle, merhametinle muamele edersin ki bu zaten senin şanındandır. Hatalar yapmak, acizliğe düşmek, noksanlık ve kusurluklara batmak bizden. Kusursuz, noksansız, bahşa sahip olan, affetmek de senden. Merhametine sığınıyoruz. Kalbimizdekileri bilen sensin. Kalbimizdekileri hayatımıza doğru uygulayamayışımızdaki beceriksizliklerimizden dolayı bizi bağışla. Dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan, herhangi bir kuluna uzanamamış elimizden dolayı bizi bağışla. Filizdin, Çeçenistan, Keşmir, Irak uzak geldi bize. Bizi affet. Ama yok, yok, yok. Uyandırsın bizi gaflet uykusundan. Kaldırsın üzerimizdeki yürü toprağını. Ecdadımız gibi, atalarımız gibi, sahabe-i kiram gibi, Nebu ve Resuller gibi tüm insanların hidayetine vesile kıl bizi. Adiziyet içinde bırakıp helak etme. Lutfunla başarılara ulaşanlardan eyle. Sana da yıkıyla kulluk yapamasak da seni seviyoruz Allah'ım. Seni çok seviyoruz Allah'ım. Senin bize olan sevgi ve hassasiyetini biliyoruz. Tüm alemi bizler için yaratmanın farkındayız. Seni seviyoruz. Saymakla bitiremeyeceğimiz sonsuz ve sınırsız nimetlerinden de adayı seviyoruz. Yapmış olduğumuz sayısız hatalara rağmen yine merhamet edişinden dolayı seviyoruz. Ya da hayır, hayır. Bize olan sınırsız sevginden dolayı seni seviyoruz. Bizi sevginden mahrum etme. Bizi salihlere dahil eyle. Nuh'un gemisi sıfatındaki Ahmed'i, i Mahmud Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme tabi olarak hayatını dilitenlerden eyle. Tüm insanlığa ya Hz. Muhammed ile abadı olacağız ya Hz. Muhammed'siz mahvolacağız gerçeğini idrak etmeye kabiliyetini ihsan eyle. Amin, amin, amin. Sevgili dostlar Bu programımızın da sonuna geldik Enes bin Mali'yi anmak istedik Allah Resulü'nün Enesliğini 10 yıl Gecesiyle gündüzüyle Resulullah'ın Yanında bulunma lütfuna ermiş Bu şansa kavuşmuş Rabbimin bu ihsanına Kavuşmuş Enes bin Mali'yi Paylaşmak istedik Bu sohbetin ardından Belki ne rahattılar Ne kadar güzeldi 24 saat Resulullah'ın yanındaydılar. Biz onlar gibi olamayız diyenler var mı? Halbuki onun sorumluluğu daha çoktu. Allah Resulü ile 24 saat beraber olmak, ona 24 saat tabi olmayı icap eder. Ona 24 saat tabi olmak, o yanınızdaysa kolaydır, güzeldir, tatlıdır, bereketlidir. Sünnetini hayatımıza geçirmeye çalışırsak, yine yanımızdadır. Selam olsun. Nefs Mekkesi'nden, gönül medinesine hicret edebilenlere selam olsun haramların çekiciliğinden helallerin izzet ve şerefine hicret edebilenlere itte ve yuallimukumullah ayetince bildikleriyle amel edenlerin bilmediklerini Allah'ın bir şekilde onları öğreteceğine iman edenlere selam olsun mümin kardeşlerini Allah için sevenlere mümin kardeşleriyle karşılaştığında Enesçe Ebu Hüreyre'ce, Mus'ab'ca tebessümü esirgemeyenlere, kardeşinin derdini gördüğünde bana ne demeyenlere, kardeşi açken tok yatamayanlara, kardeşi borç içindeyken tatil ve keyif planları yapmayanlara, hastalıklarla uğraşırken onun hastalığın şifasını bulmadan refahta ve ferahta kendini hissetmeyenlere. Selam olsun Hz. Muhammedçe yaşayanlara. Bir daha ki görüşmek üzere. Selamünaleyküm.